üçüncü görüş kardeşler kerramiyelerin görüşü. Üçüncü görüş kerramiyelerin görüşü. Bu kerramiyelerin görüşü Muhammed İbnu Kerram Es-Sicistani Muharrem İbni e, Muhammed İbni Kerram Es-Sicistani'nin ashabının görüşüdür bu. E, bu kerramiyelerin işte imamı olarak kabul edilen e, bu mezhebin e, imamı olarak kabul edilen Muhammed İbni Kerram Es-Sicistani'dir. Bunun ashabının görüşü. E, bunlara göre kardeşler bunların görüşlerine göre iman ee, iman dil ile ikrardır. İman iman dil ile ikrardır. Mesela işte i̇bn Hazım'ın Hazm'ın Fisalına ondan sonra El-Eşari'nin El-Makalatü'l-İslamiyyine İbn-i Teymiye'nin vesaire ondan sonra Ebu Ya'la'nın imanına falan bakarsanız bunları, bu gör, bunların bu görüşlerini görürsünüz. Yine El-Mewakif'te İ.C. bunu söyler şerhül ül makasitte Şerh-ı biz geçen derslerde hep bu eserleri isimlerini vermiştik. Bunlara bakarsanız Kerramiye'nin bu görüşünü bu şekilde zik ederler kardeşler. Ancak dikkat edin. Bunlar şununla beraber şunu söylerler. Her kim kalbinde, her kim kalbinde küfür olarak ölürse bu insan cennete girmez. Bunu da söylemektedirler. Evet, imanı dile has kılmakla beraber şunu söylemişlerdir. Her kim, her kim kalbinde küfür olarak ölürse bu insan bu insanlar cennete girmez demişlerdir. O yüzden Şeyhül İslam İbn Teymiyye diyor ki bakın buraya dikkat edin kardeşler. Her kim kerramiyelerin görüşü olarak, işte kerramiyeler diyorlar ki münafıklar e, cennete girecektir şeklinde kerramiyelerin görüşünü zikrederlerse bunlar kerramiyeler hakkında yalan uydurmuş olurlar. Kerramiyeler hakkında yalan uydurmuş olurlar. Yani Şeyhul İslam İbni Teymiye diyor ki kardeşler kerramiye fırkası, Evet böyle az önce söylediğimiz görüşüm mevcut. Ancak kim kerramiyeye şöyle bir şey nispet ederse onlara karşı yalan söylemiş olur. Çünkü ehl-i sünnet adildir. Yani senin karşı tarafı bidat tehli görmen veya akidesinin fasit batıl olduğunu görmen ona bir yalan isnat etmeni gerektirmez. Ona bir yalan isnat etmeni e, gerektirmez. O yüzden İbn-i Teymiye buna özellikle vurgu yapıyor ve diyor ki her kim kerramiyelerden münafıklar cennete girecektir şeklinde nakilde bulunursa bu görüşü onlara nispet ederse onları hakkında yalan uydurmuş olur. Bakın bunu neden e, İbn-i Teymiye söylüyor kardeşler. E, bunu şundan dolayı söylüyorum. Bunlar geçmişte e, bu görüşü söylediler. E, söylediler e, ve bunların görüşünden birileri bu sonuca vardılar. Ha, e, kim cevap verecek burada? Hatırlar mısınız biz geçende e, makalat yani fırkaların görüşünü çok iyi bilip ama bununla birlikte o görüşlerinden kendince bir sonuca varıp o sonucu o fırkaya nispet eden e, birisinden bahsetmiştik. Kim hatırlıyor bunu? Demiştik ki bu fırkalarda alimdir. Evet parmak kaldıran kardeş. Efendim? Evet İbni Hazım. Rahim. İbni Hazım. Evet İbni Hazım. Ee, i̇şte aslında i̇bn Teymiye buna vurgu yapıyor. Neden kardeşler? Çünkü bakın İbnü i e, e, Hazım bunların bu görüşünde hata ederek e, yine onları lazımul mezhebini almışlardır. Yani demiştir ki Muhammed İbnü i Kerram Es-Sicistani'nin yani Kerramiye'nin görüşü bu şekildedir. Bu da şu kapıya çıkıyor. Ha, o zaman kendince bir e, sonuca varıyor İbnü Hazım sonra o vardığı sonucu onların görüşüdür diye onlara nispet ediyor. O da ne? Çünkü biliyorsunuz e, az önce ne dedim? Dedim ki kerramiyelerin görüşü, iman dille ikrardır değil mi? Al, Allah'a dille e, ikrar etmektir Allah'ı. Buna inanmışlardır. E, İbni, e, i̇sterse bu kişi kalbiyle küfre e, inansa bile de, e, zik sözünü söylemişlerdir. Ondan sonra İbni Hazım da bunu alarak ne demiştir? Demiştir ki demek ki bunlara göre münafıklar dahi ne yapar? Bunlara göre münafıklar dahi e, cennete girer. Neden? Çünkü münafıklar ne yapmıştır? Dille ikrar etmiştir. Doğru mu? Ha, o yüzden şimdi baktı bu Muhammed bin Kerrami Sicistaniye ve ashabına. Bunlar dedi ki iman dille ikrardan ibarettir. İbn Azim dedi ki madem ki iman dille ikrardan ibaret. E münafıklar da bunu dille ikrar ettiğine göre o zaman münafıklar mümin. Demek ki kerramiyelerin görüşüne göre münafıklar cennete girer. Böyle bir sonuca vardı ve bunu kelamiyelerin görüşü olarak atfetti. Ama biliyorsunuz Şeyhül İslam arkadaşlar e, <gülüyor> yani benim takip ettiğim kadarıyla ben Şeyhül İslam'dan daha adaletli, daha insaflı bidat haline saldırırken dahi hiçbir ilim ehliyle karşılaşmadım sözlerinde yani net olarak. İbn Teymiye rahimehullah o kadar adil ki yani <gülüyor> küfürde olan bir insanın bile küfürde olan bir insanın bile bazı cihetlerde e, verilmesi gereken şeylerini ona veriyor. Yani bidat ehli olmada zirve olmuş insanların dahi bazı noktalarda eğer e, fazileti varsa veya onlara karşı e, atılmış bir e, iftira varsa Şeyhülislam İslam İbri Teymiye ne yapıyor? Şeyhülislam İslam İbri Teymiye bunu ne yapıyor? Hemen hemen beyan ediyor. İşte Şeyhülislam Allahu Alem. Burada açıkçana söylemese de İbni Hazım'ın bu sözlerine atfediyor, bu söylediğini İbn Hazım'ın bu sözlerine atfediyor kardeşler. O yüzden burada buna e, dikkat çekmek istiyorum. O yüzden biz nasıl bileceğiz? Muhammed İbn Erkem Rhamis ve bunların ashabının görüşü iman dil ile dil ile ikrardır. E, dördüncü görüş kardeşler, <gülüyor> bu e, Cehmiye'nin görüşüdür. Dördüncü görüş Cehmiye'nin görüşüdür. E, <gülüyor> Cehmiye'nin görüşü de şu şekildedir kardeşler. Cehmi İbn-i et biliyorsunuz. Cehmiye'nin imamı zaten Cehmiye ismini bu kişiden almıştır. İsmi Cem İbn-i Saffan Et-Tirmizi'dir. İşte bu Cehmi İbn-i Saffan Et-Tirmizi'ye göre kardeşler, iman mücerret olarak kalbin marifetinden yani kalbin bilmesinden ibarettir. Yani şuna benzer. Şimdi kardeşler Yahudiler Nebisa Selemi biliyorlar mı peygamber olduğunu Biliyorlar değil mi? Yani bunların sözü aslında nereye çıkmış oluyor? Sanki Yahudiler de mümin olmuş oluyor. Tabi biz bunları İbn Hazım'ın yaptığı gibi e, Lazım'ın mezhep almıyoruz. Biz sadece tasavvur etme babından olayını söylüyoruz. Yani ne demek? Bir insanın kalbiyle bilmesi, mücerred olarak kalbin bilmesi, kalbin yani marifeti, iman budur demişlerdir. Cem İbnü Safva'nın yani Cehmiye'nin görüşü <gülüyor> budur. İbni Teymiye Rahimullah kardeşler fetvasında Cehm ibn Safvan'ın görüşünün hakikatini çok dakik, ince bir şekilde bize anlatıyor. Diyor ki: Rahimehullah. Cehm ibn Safvan ve ona tabi olanların görüşü iman mücerret olarak kalbin tasdiki ve bilmesidir. Kalp amellerini imandan saymamışlardır. Bakın kardeşler, kalp amellerini imandan saymamışlardır diyor İbn Teymiyye rahimehullah. Sonra devamen diyor ki rahimehullah zannetmişlerdir ki bunlar. Kişi Allah ve Resulüne sövmekle Allah ve dostlarına düşmanlık etmekle ve Allah ve Allah'ın düşmanlarını da dost edinmekle birlikte kamil iman sahibi olabilir. Bunlar bunlar Allah ve Resulüne sövmekle, Allah ve dostlarına düşmanlık etmekle ve düşmanlarını dost edinmekle birlikte kamil iman sahibi olabilir. O yüzden biz bakıyoruz ki ehli sünnetten Cehm İbnü Safvan'ın bizzat kendisini muayyen olarak tekfir edenler olmuştur. Çünkü sözleri öyle bir hadde ulaşmıştır ki yani anca bir kafirin söyleyeceği sözler sadır olmuştur. Sonra bunlar devamen demiştir ki bütün bunlar kalpteki imanı nefret etmeyen bir günahlardır. İşte Allah'a sövmek, işte Allah'ın dostlarına düşmanlık edip Allah'ın düşmanlarını sevmek, bütün bunların hepsi imanı ortadan kaldırmayan, imanı zail etmeyen günahlardan ibarettir demişlerdir. Hatta o batında. da, batında Allah katında mümin olmakla birlikte bu, bütün bunları yapabilir. Yani böyle yapan bir insan Allah katında mümin olabilir. Yani bu Allah'ı sövmek ile onun e, verilerini düşman edinip e, dostlarını veli edinmekle e, Allah katında batında mümin olabilir demişlerdir. Ancak demişlerdir ki yine bunlar kardeşler böyle kimselere yani az önce söylediğim masiyetleri, günahları, küfürleri işleyen kimselere dünyada kafirlerin ahkamı sabit olmuştur demişlerdir. Yine bu cehmiye demiştir ki bu tür insanlara dünyada kafirlerin ahkamı, hükümleri sabit olmuştur. Çünkü bu tür sözler küfrün, küfrün alametleridir demişlerdir. Yani bu tür sözler küfür değil, Allah'a sövmek, işte Allah'ın evliyalarına evliya olduğunu bildiği halde düşmanlık etmek vesaire. Bunlar zat-ı itibariyle değil, bunlar nedir? Ee, küfrün alametleri demişlerdir. Bunlar, bakın küfrün alametleridir, emareleridir demişlerdir. Bunlara kardeşler, bu tip insanlara, kitap, sünnet ve icmadan, böyle kimsenin bu sebepten dolayı bizzat kafir olduğunu, ahirette azap göreceğini delil getirdiğinde ne diyorlar bunlar? Bunlar diyorlar ki, bu böyle bir kişinin kalbinde tasdik ve ilim olmadığına delalettir. Yoksa bunlar zatî itibariyle, bunlar küfür değil, bu adam küfür işlememiştir. Ama e, sen bunlara delil getirdiğinde bunların küfür olduğunu, böyle şeyleri işleyenlerin asli itibariyle küfür fiili işlediğini söylediğinde diyorlar ki hayır, bu aslında bu, bunu yapan kimse aslında biz şunu anlıyoruz ki kalbinde ne? Tasdik ve ilim olmadığını anlıyoruz. Yani Allah'ı bilmediğini anlıyoruz. Yani bu kadar saçma bir şey. Bir insan bu türlü küfürleri işlemişse Allah'ı bilmediğini anlıyoruz diyorlar biz. Allah'ı bilmediğini anlıyoruz diyorlar. Sonra İbni Teymiye Rahimullah diyor ki bu söz iman konusunda söylenmiş en tutarsız, en fasit bir söz olmakla birlikte mürciyeye mensup olan birçok kelamcı bu görüşü kabul etmiştir diyor Şeyhul İslam İbni Teymiye fetvasında. Beşinci görüş ki bu önemli görüşlerden kardeşler, önemli görüş. Bazı kufe fukahalarının görüşü. Beşinci görüş. Bazı kufe fukahalarının görüşü. Bu görüşe kat e göre kardeşler iman kalb ile tasdik ve dille ikrardır. <gülüyor> i̇man kalb ile tasdik ve dille ikrardır. Ameller ise imandan değildir. Demişler ki ameller imanın bir semeresidir. Ameller imanın bir Ameller imanın bir meyvesidir ama imanın müsemması içerisinde değildir. İmana bizzat ameller dahil değildir. İmanın hakikatine, imanın müsemmasına hakikatine dahil değildir. Ancak imanın bir semeresidir demişlerdir. Başka isimler de takmışlardır. Bu görüş kardeşler, fıkıh ve ibadet ehli bir grup ilim ehlin, bu görüş fıkıh ve ibadet ehli bir grup ilim ehlinin görüşüdür. Bu görüş fıkıh ve ibadet ehli kim bazı ilim ehlinin görüşüdür. Bu görüşü ilk izhar eden kimdir? İlk izhar eden bu görüşü Hammad İbn-i Süleyman'dır. Bu da kim? Ebu Hanife'nin hocası. Hammad İbn-i Süleyman Hammad İbn-i Ebi Süleyman Bu görüşü ilk izhar eden kimsedir. Bu nedenle bunlara, bu türlü insanlara mürci etül fukaha mürci fakihler demişlerdir. Şimdi biliyorsunuz Hammad İbn-i Ebi Süleyman Kufe bölgesinde Ehl-i Sünnet alimlerimizdendir. Bizim Hammad İbn-i Ebi Süleyman e, fıkıh ehlidir, ibadet ehlidir, züht ehli de bir insandır aynı zamanda ama böyle bir e, bidat görüşe ma maalesef e, sahip olmuştur e, ve e, bu görüşü ilk izhar eden kimse olmuştur. O yüzden bu türlü insanlara, Hamad bin Ebu Süleyman'a tabi olan insanlara da ki, ki bunun içerisinde talebesi Ebu Hanife de başta geliyor, bu türlü insanlar... E, bu görüşü söylemekle beraber bizim ehli sünnet alimlerinden olduğu için ve fakih insanlar olduğu için bunlara mürcihetül fukaha yani mürci fakihler ismi verilmiştir. Mürci yani mürci fakihler ismi e, verilmiştir. Her ne kadar kardeşler bu görüşü bu ümmete, bu ümmette ilim ve diyaneti ile bilinen, ilim ve diyaneti ile kabul edilen bazı kimseler söylemişlerse de bu görüşün öncesinde bir selefi yoktur. İşte sorun burada. Bu görüşün öncesinde bir selefi yoktur. Yani bunlar bunu söylerlerken ki bu Hamad İbni Ebi Süleyman ortaya çıkıyor. Bunun bir selefi yoktur. Bakın dikkat edin kardeşler. Şimdi biz ne diyoruz? Mesela mikrofonu açalım. Şimdi mesela şöyle bir soru sorayım kardeşler. Elü Sünnet Vel Cemaat akide meselesinde ihtilaf etmiş midir? Kim akide? Evet, şey en sağdaki Ha? Evet, çok güzel. Bakın, şimdi bidat ehli itikat meselesinin içerisine bazı anlamlar doldurmuştur. Buraya çok dikkat edin kardeşler. Bazı anlamlar doldurmuşlardır ve bu anlamları aslında mutez ile içerisini doldurmuş ve farkına varmadan günümüzde ee, muvahhid bazı insanlara da ehli sünnet bazı kardeşlere de ki bırakın bağısını birçoğuna bu sirayet etmiştir farkına varmadan. Şimdi öncelikle bu akide kelimesi bizim şu anki anladığımız anlam ile e, sahabe döneminde bu lafızla kullanılıyor değildi. Yani yaygın değildi asıl itibariyle. Sonradan bu daha çok ne oldu? Daha çok Meşhurlaşıp ıslahlaştığı itikat. Şimdi bakın, şimdi Allah Azze ve Celle'nin kıyamet arsasında kafirler veya münafıklar tarafından görülüp görülmeyeceği meselesi. ehl Sünnet'te ihtilaflıdır. Mesela ölülerin kabrin başına gittiğinde ölüye seslendiğinde ölünün duyup duymayacağı ihtilaflıdır. Evet sen tutup ölüyle konuşamazsın. Ölü, ölüyle muhabbet etmeye kalkamazsın. Bunlar bidattır. Ama sen yapsan bunu duyar mı duymaz mı? Meselemiz o. Yani burada işte ölü Ankara'da sen İstanbul'dasın ona sesleniyorsun. Zaten bunun duymayacağı bunda ittifak var. Bizim meselemiz o değil. Bizim meselemiz kabrin başına gittiğinde normalde sen canlı birisini kabre gömsen, gömsen sesli bir şekilde ona seslensen duyar mı? Duymaz mı? Duyar. Asıl itifayla duyar. He. İşte aynı bu şekilde yani bir canlının duyabileceği bir mesafeden bir ölü de aynı bu canlı gibi duyabilir mi? Duymaz mı? İşte işin bu noktasında ihtilaf var. Şimdi e, Allah'ın bazı isimleri var. Ehli Sünnet ihtilaf etmiştir. Bu e, Allah azze ve celalinin ismi midir, değil midir? Şimdi kardeşler mesela ben sorsam Allah azze ve celalinin isim sıfatları, isim sıfat meselesi akide eder midir? Akide E peki o zaman bazıları ihtilaf etmiş Allah azze ve celale e, mesela şu bir isim söylemişler. O isim Allah azze ve celalinin midir, değil midir? E şimdi diyecek miyiz yani Ehli Sünnet de ihtilaf etti. Yani yine bakın Allah Azze ve Celle az önce örnek verdim. Kıyamet arsasında münafıklar kafirler görecek mi görmeyecek mi? Bazı alimler demiştir ki sadece müminler görecek. Bazı alimler demiş ki sadece münafıklarla müminler görecek. Bazı alimler demiş ki münafıklar ve müminler ve kafirler hepsi görecek. Neden demişlerdir münafıklar kafirler görecek? Çünkü onların görmeleri biliyorsunuz daha büyük azap olur. Bir kere onu görecekler. Ondan sonra sonsuza kadar ondan mahrum olacaklar. O sebeple söylemişlerdir. E, görecekler. Verhasıl ihtilaf buradadır. Ama şu ittifak edilmiştir ki e, hesaplar her şey bitti. Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girdi. Bir daha müminlerden başka kimse görmeyecek ama kıyamet arasında ihtilaf edilmiştir. Şimdi bu iki itikadi mevzumudur değil midir? Yani işte bakın itikadın içerisine yüklenen anlam önemli. Yani birileri çıkmış mutezileden itikadın içerisine öyle bir doldurmuş bizim gündemimize getirmiş. Biz de ona kapılmış İtikatta e, farklı düşünen dalalete ehli olur. İyi de senin itikada yüklediğin anlam önemli. O yüzden bakın, biz diyoruz ki siz bize itikattan ne söylediğinizi kastedin, biz de size hükmü beyan edelim. Eğer sen itikadın içerisine farklı düşündüğünde seni dalalete sürükleyecek bir mevzu düşünmüşsen, farklı düşündüğünde dalalete sürükleyecek bir mevzuyu kastediyorsan, ehli sünnette bir tane ihtilaf göremezsin. Meydan okuyoruz. Bize bir tane mevzu getirin. Ehli sünnet ikiye ayrılmış. Ehli sünnet e, görüş ayrılıklarına düşmüş ve farklı düşündüğünde seni daralete sürükleyecek meseleler arasında bir tane örnek gösteremezsin. Ama bakın kardeşler, çoraba mes meselesinde sen farklı düşündüğün zaman daha ehli oluyorsun. O yüzden ehli sünnet, Ehl sünnet alimleri çoraba bazı ehli sünnet alimleri çoraba etme meselesini akide kitaplarını almıştır. Neden? Çünkü şia ile araya ayırma meselesidir bu. Onlar çıplak ayağını mes ederler. O yüzden içerisine yüklenen anlamlar önemli. Şimdi biz geldiğimizde amelin imandan olma meselesini ele aldığımızda kardeşler. Amel imandan olma meselesi ehli sünnetin önemli meselelerindendir. Farklı düşündüğünde seni bidat, e, bidat görüşe sahip olmakla nitelendirilecek, nitelendirecek meselelerdendir bu. Durum böyle olunca şimdi soruyoruz. E, ehli sünnetin akidede ihtilafı var mı? Diyoruz ki e, sizi dalalet teşlülükleyecek veya bidat görüşe sahip olmakla nitelendirilecek meselede yok. Güzel. Ebu Hanife ehli sünnet mi? Ebu, Ebu Hanife ehli sünnet. Peki o zaman ehli sünnette ihtilaf olmuş olmuyor mu? Ama ama. Ha, biz de evet. diyoruz ki bakın biz az önce selefin arasında mı ihtilaf yoktur diyoruz yoksa selefi bir insan mı muhalefet etmez diyoruz? Hangisini söylüyoruz? ilkini söylüyoruz değil mi? Yoksa biliyorsunuz bugün selefi bir insan, biz insanız beşeriz ya, hata yapmamamız tuhaf olur. Bu akide de bile olsa hata yapmamamız tuhaf olur bir noktada. Yani biz biliyoruz e, nice insanların, nice büyük alimlerin, allamelerin de zaman zaman akidevi meselelerde vehme düşüp hata ettikleri olabiliyor. Bu mümkündür. O yüzden biz selefi hata yapmaz demiyoruz. Selef ikiye bölünmez, üçe bölünmez, görüş ayrılığına düşmez seni saptırır. Ama bir tane selefi beşerdir, hata eder. O yüzden bakın ehli Sünnet'te icma vardır. Neden kardeşler? Çünkü Ebu Hanife'den önce icma var mıydı? Vardı. Hamad İbni Ebi Süleyman'ın bir geçmişi var mı? Selef noktasında bu görüşte yok. O zaman bugün Dil Ebu Hanife, Ebu Hanife gibi bin kişi çıksa, Dil Ebu Hanife, Ebu Hanife gibi bin kişi çıksa, ne olur? Kendisinden önce icma bağlandığı için, icma düğümlendiği için bütün herkes geriye ne kalır kardeşler? Şaz kalır. Doğru mu? Geriye herkes ne kalır? Şas kalır. O yüzden Ehli Sünnet arasında muhalefet yoktur. Çünkü eğer icma bağlandıktan sonra, icma düğümlendikten sonra kim o görüşe muhalefet ederse, istersen dil bir bin tane selef halimi olsun ki bu mümkün olmaz zaten. Olsa da ne olur? Bunların hepsi şas kabul edilir. O yüzden kardeşler bakın bu meseleyi çok iyi anlamamız lazım. Ehli Sünnetin arasında imanda ihtilaf yoktur. İmanda yani ihtilaf yoktur. Kastımız seni Yanlış düşündüğünde dalalete sürükleyecek hiçbir meselede ihtilaf yoktur evli sünnette. Bırakın imanı, hiçbir meselede bulamazsınız. Ebu Hanife Selefi mi Selefi? Ama Ebu Hanife ile selefin arasındaki ihtilaf selefin ihtilafı değildir. Selefi'nin hatasıdır. O yüzden kardeşler bakın, bu meseleleri çok iyi anlamamız lazım. Ebu Hanife'den önce icma bağlanmıştı. İcma bağlandıktan sonra gelen herkes şahs kaldı. Evet bu beşinci görüş dedik. Bazı kufe fukalarının görüşü bu görüşe göre deney iman kalbiyle tasdik dil ve dille ikrardır. Ameller ise imandan değildir. Ameller imanın bir semeresidir demişlerdir. Bu görüşü fıkıh ve ibadet ehli bir grup ilim ehlinin görüşüdür. Bu görüşü ilk izhar eden Ebu Hanife'nin hocası Hamad bin Ebi Süleyman'dır. Bu nedenle bunlara ne dedik? Mürciyetül fukaha, mürci fakihler denilmiştir. Her ne kadar bu görüşü bu ümmette ilim ve diyanet il, diyaneti ile bilinen, ilim ve diyaneti ile kabul edilen bazı kimseler söylemişlerse de bu görüşün öncesinde bir selef yoktur. Bu görüşün öncesinde bir selef yoktur. Hatta bakın, bakın dikkat edin. Burası çok önemli bir bilgi. Az önce verdiğim icma malumatıyla hatta Kufe ehlinin mütekaddimleri, yani bu Hamad bin Ebu Süleyman'ın önceleri, Kufe ehlinin mütekaddimleri, ilkleri selefin görüşünü savunmaktaydılar. Bu, görüşü, bu görüş hiç bilinmemekteydi. Selefin görüşünü savunmaktaydılar ehl-i sünnet tarafından. Öyle ki bakın dikkat edin Kuf ehlinin en büyük imamlı, imamı ve Hamad İbni Ebi Süleyman'ın da şeyhi olan İbrahim Enneha'i bizim büyük imamlardan İbrahim Enneha'i bu hem Kuf ehlinin imamı hem de Hamad İbni Ebi Süleyman'ın da şeyhi bu görüşe karşı en şiddetli kimselerdendi. Mürciyet-ül fukalarının görüşlerine en şiddetli kimselerdendi. İbrahim Ennahay'dan önce de i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın eshabı vardı. Talebeleri bunların hepsi ircaya karşı ki biliyorsunuz Aslı Cehmiye'den oralardan kıvılcımlar vardı. Çok şiddetliydiler i̇bn Mesud'un da ashabı. Ancak kardeşler Hammad i̇bn Ebi Süleyman gelip ne yaptı? Selefine muhalefet etti. Hamad bin Ebi Süleyman geldi, vehme düşerek, vehme düşerek ne yaptı? Selefine mukalifet etti. Daha sonra ne oldu? Daha sonra bu mezhep, bu görüş, Ebu Hanife'nin bu görüşü taklit etmesiyle ne oldu? Meşhurlaştı ve şöhret kazanıp yayıldı. Hamad bin Ebi Süleyman'la başladı. Ebu Hanife ile ne oldu? Şöhret kazanıp yayıldı. Çünkü Ebu Hanife e, çok tanınıyordu ve muhteberdi Ne zaman ki o bu görüşü aldı, tesirlendi Hamad bin Ebi Süleyman'dan ve bunu, bu görüşü almakla birlikte ne yaptı? Bu görüş şöhret kazanıp kardeşler yayıldı. Bu nedenle Ebu Hanife'nin birçok ashabı da ne yaptı? Bu görüşte ona, bu görüşte ona tabi oldular. Aynı şekilde bakın dikkat edin. Akide'de Eşarilerden olup da de Eşarilerden olup da fıkıhta Ebu Hanife'nin mezhebinde olan birçok kimse de bu görüşe tabi oldular. Eşarilerden mesela Şerhul Cevhera'ya e bakarsanız görürsünüz. Şimdi kardeşler bu görüşün Ebu Hanife'ye nispetini ele alalım. Şimdi dedi ki mürcietul fukahaların görüşü bu da nedir iman dille ekler kalple tasdiktir. Şimdi biliyorsunuz Ebu Hanife'ye bunun nispetinin ne kadarsa katlı olup olduğu, dönüp dönmediği meselesi tartışılıyor. Yani biz bunu muhtasar, çok uzatmadan muhtasar olarak ele alacak olursak. Şimdi bu görüşün Ebu Hanife'ye nispeti eli mehli indinde meşhurdur. Bu görüşün Ebu Hanife nispeti İlim Ehli'nin indinde meşhurdur. Bunu bileceğiz. Neden? Bunu Ebu Hasan el-Eş'ari el-Makalatul İslamiye'nde, İbn Hazım el-Fisal'de yine bizzat Hanifi alimlerden İbnu Ebil Tahavi şerhinde ve başkaları da bunu bu şekilde belirtmişlerdir. Hatta kardeşler İbnu Teymiyye'nin de bazı sözlerinin zahirine göre bakın İbni Teymiyye çoğu sözlerde çoğu sözlerinde net bir şekilde bunu Ebu Hanife'ye nispet etmiyor. Şeyhül İslam İbn Teymiye ancak Allahu Alem İbn Teymiye'nin bazı sözleri vardır ki onların zahirinde bunu görebiliyoruz nadiren de olsa. Bazı sözlerinin zahirine göre kendisi bunu Ebu Hanife'nin görüşü olarak görüyor. Neden? Bakın çünkü İbn Teymiye'nin şu tür sözü var. Fetvasında diyor ki İbn Teymiye rahimehullah. İbn Kullab diye bir İbn Kullab diye birisi var. Ondan bahsediyor diyor ki o da Muhammed bin Said Kullab'dır, bunun e, tam ismi. İbn Kullab ve el-Huseyn el-Bajali ve ikisi gibi diyor bazı kimseler diyorlar ki bakın iki kimsenin akidesinden bahsediyor iman hakkında diyorlar ki bunlar iman tasdiktir ve sözdür yani kalbiyle tasdik dille ikrardır sonra İbn Teymiye devam ediyor diyor ki bu görüşlerinde yani bu iki kimse kim o Muhammed e, İbni Kullab Muammer bin Said ibn Kullab ve Ebu Hüseyin İbn Fadl el-Beceli diyor ki işte bunlar bu görüşleri savunmuşlardır ve bu görüşlerinde Kufe fukahalarından olan Hammad İbn Ebi Süleyman ve Ebu Hanife gibi ona tabi olanların görüşüne muvafakat etmişlerdir. Biz bu İbn Teymiye'nin bu sözünün zahirinden ne anlıyoruz? İbn Teymiye de bu görüşü Ebu Hanife'ye nispet ediyor. İbn Teymiye de bu görüşü ne yapıyor? Ebu Hanife'ye nispet ediyor. Dikkat edin. Çoğu yerde İbn Teymiye'nin sözlerinin çoğu yer, yerinde Ebu Hanife'ye bunun nispet ettiğine dair net bir şey yok. Ama bazı sözleri var ki işte az önce okuduğum söz gibi onun, onun zahirinden biz bunu görüyoruz. Yine bu görüşü kardeşler Ebu Hanife'ye kelam ehli eşarilerden bir grup da ne yapmıştır? Nispet etmişlerdir. Mesela El Beycuri gibi, Şerhul Cevherede, Semerkandi, Es-Sahâiful İlahiyede gibi vesaire. Yine kardeşler Ebu Hanife'ye nispet edilen El, el, el, el, el Vasiye diye, yazı var. Siz o Vasiye'yi yiyebilirsiniz. Hani meşhurdur 5 eser. Ebu Hanife'nin 5 eseri diye böyle satılır da görürsünüz. Bunların içerisinden birisi de nedir? El Vasiye'dir. Bu eserlerden bir tanesi. İşte Ebu Hanife'ye nispet edilen El Vasiye'de Ebu Hanife şu lafızlı kullanıyor. Bakın diyor ki Arapçasını size bizzat okuyorum. El imanu ikrarun bil lisan ve tasdikun bil İman dil ile ikrar, cenan cenandan kası kalp, kalbi ile tasdiktir diyor. Aynen bu ibareyi El Vasiye'de kullanıyor. Ancak bu El Vasiye Ebu Hanife'ye nispet edilmiş bir yazıdır. Ve bazı Hanifi fukahalar bunu şerh etmişlerdir bu kitabı Ebu Hanifenindir diye şerh etmişlerdir. Ancak kardeşler bunun Ebu Hanife'ye nispetinin sıhhati allah Alem. Ve benim kalbimi meylettiğine göre Allah-u Alem Ebu Hanife'ye nispet edilen kitaplarının hiçbirisi Ebu Hanife'ye nispet edilmekte doğru değildir. Yani şu an elimizdeki Fakr ekberden tutun diğerleri ep sattan vesaire vasiyeden hiçbirisinin Ebu Hanife'ye nispeti doğru değildir. Allahu alem racı olan bunların hiçbirisi, hiçbirisi Ebu Hanife'ye e, nispette e, doğru değildir. Racı olan bunlar Ebu Hanife'nin kitapları, e, Ebu Hanife'nin eserleri, tevrikleri değildir. Ancak biz usulde biliyoruz. İlla bir imamın bir görüşü için illa onun eserleri olması şart değil. Bizim nice alimlerimiz var ki hiçbir esere ulaşmadı halde biz onların görüşlerini biliyoruz. Nice tabiin, nice ehli sünnet imamı, nice ehli sünnet alimi biz biliyoruz ki kitapları olmadığı halde biz onların görüşlerini biliyoruz kimlerden? Ya ashabından, talebelerinden, ee, makalatla alakalı, yani fırkalarla alakalı yazılan eserlerden vesaire. Biz bunları ne yapıyoruz? Biz bunları e, biliyoruz Yine onlardan senetli gelen, bazılarından senetli gelen sözler var. Biz bunlardan ne yapıyoruz? Biz bunlardan biliyoruz. Nasıl ki bir sahabenin bize sözü geliyor, senedine bakıyoruz. Böylece aynı şekilde imamlardan da senetli şekilde gelen sözler var. E, illa bu onların kitaplarında olmasını gerektirmez. Nasıl ki Ebu Hureyre e, veya diğer birçok sahabe bize ne yapmış? Bize hadis rivayet etmiş. Biz şimdi diyebilir miyiz ya İbn Mesud'un görüşünü bilmemiz için İbn Mesud'un yazdığı bir kitap olsun. Böyle bir şey yok. Bu zaten maruf. Bunu konuşmaya gerek yok. Yani Ebu Hanife'nin görüşü bu yönde meşhurdur. bu yönde meşhurdur Bazı kimseler dediğim gibi bu El eserinin Ebu Hanife'nin nispetini zayıf görmüşlerdir. Allahu Alem. Allahu Alem. Çok da önemli değil aslında. Evet. Altıncı ve son görüş kardeşler. Altıncı ve son görüş. Harici ve mutezilelerin görüşü kardeşler. <gülüyor> Bakın bunlara göre kardeşler. İman ister söz, ister itikat, isterse de amel olsun. İster söz, ister itikat, isterse de amel olsun. Allah'ın kullarına farz kıldığı tüm şeylerin ismidir. Yani harici ve mutezilelere göre iman neymiş? İster söz olsun, ister itikad olsun, isterse de amel olsun, Allah'ın kullarına farz kıldığı, farz kıldığı tüm şeylerin ismidir. Onlara göre iman, geçen derslerde de anlattığınız gibi tek bir şeydir. Ondan bir şey zail olursa, bütünü zail olur. Hatta hatırlarsanız biz mukabilinde mürciyeyi zikretmiştik. Onlar da aynı hariciler gibi iman tek bir şeydir. Bir şey kalırsa hepsi onlarda kalır. Hepsi onda kalır demişlerdi. Aynı e, başlangıçla hariciler de yola çıktı ama netice olarak neye vardı? Farklı bir sonuca vardılar. Dediler ki evet, mürcelere dediler ki evet iman tek şeydir. Doğru. Ama biraz bir şey zail olursa hepsi zail olur demişlerdir. Bilakis kardeşler demişlerdir ki, Ondan bir şey zail olursa tümü zail olur ve sahibi mümin olmaz. Bilakis külli olarak imandan çıkar demişlerdir. Ancak hariciler indinde ne, ne olur bu? Geçen derslerde anlattığımız gibi haricilerin indinde kafir olur. Mu'tezilenin indinde de evet bu adam imandan çıkar ama küfre girer mi? Yok ne olur? Fil menzileti beynel menzileteyin. İki yol arasında bir yolda olur. Yani imanla küfür arasında bir yolda durur. İman ile küfür arasında... Bir yolda durur demişlerdir ama ahiretteki hükmü hakkında mutezilerle hariciler ne yaptılar İttifak ettiler dediler ki böyle bir kimse ebedi olarak cehennemde kalır ama dünyadaki isminde haricilerle muteziler mutezileler ihtilaf ettiler. Ama ahiretteki hükmünde ittifak ettiler. Şimdi nafile ibadetlere gelince kardeşler, nafile ibadetlere gelince bunlar imandan mıdır, dil midir bu fırkalara göre. Mu'tezile kendi arasında ihtilaf etmiştir. Nafile ibadetlerin imandan olup olmadığı hususta, hususunda yani nafile ibadetler imandan mıdır yoksa değil midir? hususunda kendi aralarında mutezileler ihtilaf etmişlerdir. Bakın mutezilenin alimlerinden Ebu Ali ve Ebu Haşim. Ebu Ali ve Ebu Haşim ve bir grup daha mutezileye göre nafileler imandan değildir demişlerdir. Yani bunlar Ebu Haşim, Ebu Ali ve bir grup mutezile daha var. Bunlara göre ne bunlara göre nafile ibadetler immandan Nafile ibadetler imandan değildir. Mu'tezile'den diğer bir kısma göre ki bunun içerisinde meşhur Mu'tezile alimi Ebu'l-Hüzeyl'i'l-Allâf var. Ebu'l-Hüzeyl'i'l-Allâf ve bir grup daha Mu'tezile'ye göre ne? Nafileler, nafileler imandandır. Nafileler imandandır. Hatta geçen derslerde hatırlayacaksınız. El-Kadi Abdülcebbâr, Mu'tezile'nin en büyük alimlerinden. Bunun şerh-i var. Ee, o da bu görüşü tercih ediyor. Mutezile'den Kadî Abdülcabbar o da bu görüşü tercih ediyor. Yani nafileler ne? İmandandır görüşünü tercih ediyor. Hatta şerh usul Hamse'sinde diyor ki bizim diyor mezhebimizde doğru olan da budur. Gerçek olan da gerçek görüş de budur. Amel imandan şey nafileler imandandır şeklinde. E, şerh usul Hamse'ye bakarsanız görürsünüz. Hatta Ebu Ya'la Elhambeli de bunu el iman da bunu bu şekilde belirtmiştir. Bakarsınız, bakarsınız görürsünüz. Şimdi harici mezhebine gelince kardeşler harici mezhebi nafileleri imandan mı görüyor? Harici mezhebine gelince meşhur olan onlarda meşhur olan nafile ameller imandan değildir. Haricilere göre nafile ameller nafile ameller imandan değildir. Mesela ibadi kısmı vardır. Aslında bunlar aslında haricidir. İbadi fırkası. Bu ibadi harici olan Ebu Ammar Ebu Ammar, ibadi harici olan Ebu Ammar, e, el, el Muciz'de el -mucizine bakarsanız orada bunu görürsünüz. Ancak şöyle bir işgal var, makalat alimlerinden yani fırkaların görüşlerinde alim olan insanlardan İbni Hazım ve İbni Hazım'a göre ve hatta El Eyci de var, Eyci'ye göre de ve başkalarının da zikrettiğine göre hariciler e, nafile ibadetleri imandan saymışlardır bu makalat alimlerinden işte İbni Hazım'a göredir. E, el Eci de mesela Eşarilerden bunu ne yapmıştır? Haricilere nispet etmişlerdir. Demişlerdir ki nafile am amelleri bunlar imandan sayıyor. Ancak biz ibadi harici olan Ebu Ammar'ın el Mücizine baktığımızda o diyor ki hayır e, onlara göre, kendilerine göre nafile ameller ne? İmandan değildir. İşte kardeşler yani genel olarak kıble ehlinin iman hakkındaki görüşünün yani 6 tabir sayısıyla görüşünün Özeti e, budur. Biz bunları anlattık. Şimdi e, burada şöyle bir şeye dikkat edeceğiz kardeşler. E, şöyle bir şeye dikkat edeceğiz. Şimdi biz genel olarak bütün bu altı, altı fırkanın görüşünü özlü olarak anlattıktan sonra. Şimdi aralarında ki e, farklara değinecek olursak kısaca. Şimdi yani onlarla ehli sünnetin arasında. Şimdi biz e, baktığımızda dikkat ederseniz bu fırkaların Çoğu yani çok böyle işte Cehm İbnü Safvan ve onun etrafındaki birkaç şaz kalmış insanlar hariç hemen hemen hepsine şunu bilin kalp amellerini imana dahil etmişlerdir. Bütün bu fırkalar, iman hakkında Ehl-i Sünnete muhalefet eden fırkalar da dahil hepsi de biz neyi görüyoruz? En baştan şu zamana kadar fırkaların görüşlerini hatırlayın. Bakın neyi görüyoruz biz? Bunlara göre, hepsine göre Ehl-i Sünnet de bunların içinde bunlara kalp amellerini imana dahil etmişlerdir. Hatta mürciyeler dahi bunların içerisindedir. Mürciyelerin cumhuru da kalp amellerini imana dahil etmiştir. Demek ki amelin imandan olma meselesinde eğer biz kalp amellerini ele alacak olursak demek ki diğer fırkalarla ne? Bir sorun, pek bir sorun yok. Herkes bunu kabul ediyor. Sadece dediğim gibi mürciyelerin aşırılarından olan çok böyle şas kalmış Jehmimli Safvan gibi bidat ehli kimseler ha hariç. Ee, yine İbnü Kerram gibi ve İbnü Kerram'a muvafakat eden e, kimseler gibi şaz kalmış kimseler hariç. Yani işte Muhammed İbn Kerram Es-Sicistani, ondan sonra Cahb İbn Safvan ettirmizi ve onların etrafında birkaç şaz kalmış kimse hariç ümmetten diğer fırkalarda ne bu konuda bir sorun yok. İmanın e, kalp amellerinin imandan olduğuna dair ki Şeyhül İslam İbn Teymiye bunu fetvasında, bunu fetvasında bu şekilde ne nehatmıştır, zikirmiştir. Yine e, şunu da hemen söyleyelim kardeşler. Ee, bazı kişiler zannetmişlerdir ki ehli sünnetle mürciyeler arasındaki çekişme ehli sünnetle mürciyeler arasında çekişme sadece azalarla amelde olan çekişmedir zannetmişlerdir. Halbuki bu da büyük bir hatadır. Çünkü biz az önce gördük. Bazı mürciyelerin aşıları kalp amellerinde bile ne yapmışlardır? Kalp amellerinde muhalefet etmişlerdir. Yine üçüncü noktadan bir tanesi ehli sünnet ile mutezile ve haricilerin arasındaki ihtilaf ne? E, fark şudur. Bakın dikkat edin. E, şurası çok önemli kardeşler. Mesela biz İbn Hacer'e bakıyoruz. İbni Hacer e, alimdir. Muteber bir alimdir li sünnete muafakat etmediği yönler olmuştur ama bakın dikkat edin maalesef günümüzde de yani ehhlli sünnet kardeşlerden bazıları Fethul Bari okurlarken bu vehme kapılıyorlar şimdi İbni Hacar bu konuda vehme kapılmıştır demiştir ki ehli sünnetle haricilerin arasında şöyle bir fark vardır demiştir ki ehli sünnet ameli imandan görüyor ve yani haricilere göre imanın tarifi, iman kalbiyle tasdik, dille yıkar azalarla ameldir. Ehli sünnete göre de iman kalbiyle tasdik, e, dille yıkar azalarla ameldir. Ancak haricilerle demiş, diyor ki haricilerle ehli sünnet arasındaki fark, hariciler ameli imanın e, olmazsa olmazından görüyor. Ehli sünnet ise imanı ameli imanın kemalinden görüyor. Yani hiç amel olmasa da, hiç amel olmasa da, olur şeklinde görüyor. Halbuki biz geçen derslerde ne dedik? Eğer biz zahiri amellerin bütününü alacaksak zahiri amellerin cinsinin yokluğu, imanın yokluğu demektir. Yani zahiri amellerin bütünü imanın olmazsa olmaz şartları arasındadır. Ama i̇bn Hacer ne yapmıştır? Haricilerle mutezilenin arasını ayırırken, şey, haricilerle ehl-i sünnetin arasını ayırırken e, arasındaki farkın bundan ibaret olduğunu söylemiştir. Bu da vehemdir. Bu vehimdir. E, e, böyle bir şey yoktur. Peki birisi derse ki ya o zaman sizinle haricilerin arasındaki fark ne? Biz deriz ki, bakın hepimiz diyoruz ki haricilerle beraber iman kalbe tasdik, dille ikrar, azalarla ameldir. Ancak biz imanı cüzlere bölüyoruz. Hariciler ise imanı tek bir şey görüyorlar. Bir şey giderse hepsini gider görüyorlar. Ehli sünnet nasıl görüyor? Diyor ki sen bana giden cüzü anlat ben sana hükmünü söyleyeyim. Yani e diyorlar ki eğer siz ameli imanın olmazsa olmaz şartı görürseniz o zaman şimdi yoldan eziyet verecek şeyi kaldırmayı ne göreceksiniz diyorlar. Biz de diyoruz ki biz imanı evet cüzlere bölüyoruz ama bütün cüzlerin geçen derslerde de anlattığımız gibi bütün cüzlerin aynı değerde olduğunu söylemiyoruz ki. Değeri anlatan Allah ve Resulü. Yani bugün hangi ehl-i sünnet alimi veya hangi nas, namaz ile oruç ile zekat ile yoldan eziyet verecek şeyi kaldırma cüzlerini eşit tutuyor ki? Allah Resulü bile Ednaha kavlulâhe ilâhe illallah demiyor mu? Ednaha imâtatul eza'ânî tarik demiyor mu? Yani en aşağı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldır mı? Demek ki derece vermiş cüzler arasında. O yüzden siz bana terk edilen cüzü söyleyin, biz de sana... Biz de sana hükmünü söyleyelim deriz. O yüzden bir insan derse ki hariciyle ehl-i sünnet arasındaki fark nedir? ehli sünnete göre de e, iman kalp ile tasdik, dille ikrar, azalar lahmeldir. Haricilerde de aynıdır. Ama ehli sünnet imanı cüzlere bölüyor ve bir cüzün gitmesiyle e, imanı gitmez veya gider diye mutlak şey söylemiyor. Ne diyor? Terk ettiği cüze göre bu insana değer verilir. Bu insana değer verilir diyorlar kardeşler. Evet. Ee, yine dördüncü e, dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi Selef ile kardeşler Mürciyetül Fukaha. Bakın dikkat edin Mürciyetül Fukaha yani Hamad bin Ebi Süleyman ve Ebu Hanife gibi Mürciyetül Fukahaların e, bunların arasındaki ihtilafın hakikatine baktığımızda bu çok önemlidir. Son zamanlarda bu konu hakkında çok şeyler söyleniyor. Özellikle bu e, bu dönemlerde mesela Türkiye'de konuşulan meselelerden bir tanesi. Yani Mürciyetül Fukaha ile yani Hamad bin Ebi Süleyman ve Ebu Hanife e, Hamad bin Ebi Süleymanla diğer Ehli Sünnet alimleri arasındaki ihtilaf lafsi bir ihtilaf mıdır? Yani sadece sözlü bir e, farklılık olmaktan mı ibarettir yoksa aralarında hakiki anlamda ihtilaf var mıdır? Bakın siz akide kitaplarında ihtilaf lafsidir kelimesini duyduğunuzda veya ihtilaf hakikidir kelimesini duyduğunuzda ne anlayacaksınız? Eğer ihtilaf lafsidir kelimesini duyarsanız şöyle anlayacaksınız. Yani bunlar e, e, sözde ihtilaf etmişlerdir. Yoksa anlam olarak ikisi de birdir demektir. Tamam mı? Yani lafsi ihtilafın anlamı neymiş? Yani hakikatta bir ihtilaf yok. Sadece sözlü olarak farklı şeyler sözlemiş, söylemişlerdir. E, anlam birdir. Eğer ihtilaf hakikidir cümlesini duyduğunuzda ne? Evet. Manada da ne? Manada da anlamda da farklılık var demektir. Şimdi tartışma buradan. Selef ile Hammadi bin i Süleyman veya Ebu Hanife veya diğer bir tabirle mürciyetül fukaların arasındaki ihtilaf, imandaki iman meselesinde, lafsi midir, dil midir? lafsi bir ihtilaf mıdır, hakiki bir ihtilaf mıdır? Şimdi kardeşler, şunu söyleyelim bakın, biz adil olmak zorundayız. Evet, Ebu Hanife'nin bir görüşünde, bu görüş Ebu Hanife'ye katî eğer nispeti sahihse, bu görüş bidat bir görüştür. Ebu Hanife de olsa başkası da. Ancak ehl Sünnet adildir. O yüzden biz şurada şu cümleyi kullanıyoruz ki bunu muhakkik alimler kullanmıştır. Diyoruz ki kardeşler, ehli Sünnet ile bunlar yani mürciyetül fukahanın arasındaki ihtilafın çoğu lafzı ihtilaftır. Bakın çoğu. Buradan ne anlıyorsunuz? Demek ki kardeşler ihtilafla tesiri olan noktalarda var. Ama çoğu nedir? İhtilafın çoğu lafzıdır. Buradan hemen şunu anlıyorsunuz. Demek ki Yüzde yüzü lafsi değildir. Ama çoğu nedir? Çoğu lafsi bir ihtilaftır. Çünkü kardeşler, Hamad bin Ebi Süleyman ve diğer kufe, kufe fukahaları, günah işleyen kimselerin Allah Azze ve Celle'nin tehdi ve zemmi altına gireceğini, Allah Azze ve Celle'nin e, tehdidi ve zemmi altında olduğunda ve yine büyük günah işleyenlerden ateşe girenlerin olacağında, bu, bu insanlar Ehli Sünnet'e muhafakat etmişler midir, etmemişler midir, etmişlerdir. Yani biz Mürjeyatul fukaha'ya baktığımızda, bunlar, bunlar, her kim büyük günah işlerse, bu büyük günah işleyen kimseler Allah'ın tehdidi altındadır, Allah'ın zemmi altındadır. Yine büyük günah işleyenlerden ateşe giren kimseler olacaktır hususunda Ehli Sünnet'e muhafakat etmişlerdir. Ehli Sünnet'e muhafakat etmişlerdir. O yüzden e, ihtilafın çoğu lafzıdır. E, o yüzden Şeyhül İslam İbni Teymiye de bunu açık ve net bir şekilde belirtiyor. İbni Şeyhul İslam İbni Teymiye diyor ki Ebu Hanife ile diyor yani Ku mürciyetül fukaha ile ehli sünnetin arasındaki ihtilafın çoğu lafsi ihtilaftır diyor kardeşler. Çoğu lafzı ihtilaftır. Hatta İbni Ebil İz de Tavih şerhinde bunu söylüyor ama İbni Ebil İz İbni Teymiye gibi dakik söylemiyor. O sanki %100'ünü lafzıymış gibi görüyor bu hata. Bu hata. %100 lafzıydır diyemeyiz ancak çoğu hata. Ancak çoğu lafzıydır deriz. Ama şuraya da dikkat edin kardeşler. Bakın bu noktada çok önemli bir durum söz konusu. Şimdi bazıları kardeşler, Şeyhul İslam'ın az önce söylediğim o cümlesi var ya neydi? Mürciyetül fukaha ile ehli sünnetin arasındaki ihtilafın çoğu lafzıydır ihtilafı. Lafzıydır sözünü. Şeyhul İslam'dan duyduktan sonra Şeyhul İslam'ın bu sözünden kardeşler Şeyhul İslam'ın kastetmediği bazı şeyleri anlamışlar. Bunun neticesi olarak da bunu içtihadi meseleler arasında görmüştür. Bakın eğer ihtilaf yani çok basit bir ihtilafsa ne, der, ne derler alimler mesela bunu fıkıhta da kullanırlar. Ya bu içtihadi mevzudur. Hani böyle çok böyle hani üzerinde durmaya gerek yok. Pek semeresi olan bir olay değildir yani. O yüzden işte bazıları bunu bu kategoriye sokmuşlardır. Yani İbn-i Teymiye'nin bu sözünü alarak demişlerdir ki e, demek ki bu mesele içtihadi bir mevzusudur. Yani iki görüşten birini tercih edebilirsin kalbin mutmayan olduktan sonra. Yani bu şeye benzer. İşte dizle gideceğin e, secdeye elle mi gibi bir mevzudur. Yani senin delilin olduktan sonra kalbin mutmayan olduktan sonra. E biliyorsunuz ikisinde de hadis var. Bir hadiste göre sizden birisi devenin çöktüğü gibi çökmesin önce eliyle sonra diziyle gitsin. Başka bir hadis de var biliyorsunuz. Devenin çöktüğü gibi çökmeyin önce diziyle sonra eline gidin. Birisi onu sahilemiş birisi onu sahilemiş. Neyse. Bunun gibi bir ihtilaf. Yani içtihat e, caizdir dendiği zaman ne kastedilir? Yani böyle tabir sayıda çok önemli olmayan basit meseleler e, arasında şeklinde. Ele almışlardır meseleyi. Şeyhul İslam'ın o sözünden bu çıkarımı yapmışlardır. İşte bu hatadır. Yine bunlar zannetmişlerdir ki kardeşler bu farklılığın hiçbir semeresi yoktur zannetmişlerdir. Ve yine bu görüşü kabul edenlerin selefe göre zemmedilmeyeceğini yani mürciyet fukaha görüşünü savunanların selefe göre zemmedilmeyeceğini söylemişlerdir. Bunların hepsi kardeşler şeyhul İslam'ı yanlış anlamaktan kaynaklanmaktadır. Şöyle ki kardeşler, Hamad ibn Ebi Süleyman ve ona tabi olanlar imanın artma ve eksilme meselesini inkar ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Ediyorlar. Bitti. O zaman sen tutup nasıl da ihtilafı lafzi olarak söyleyebilirsin? Yine onlar amelin imana dahil o, e, olmadığını e, istisna yapılmayacağını söylemişler midir, söylememişler midir, söylemişlerdir. Yani ameli imandan olduğunu, istisnanın yapılabileceğini inkar etmişler midir, etmemişler midir, etmişlerdir. İşte bunlar bunları inkar ederken ederlerken ne olmuştur? Kitap, sünnet ve icma'yı muhalefet etmişlerdir. O yüzden tutup da ne yapamayız kardeşler? Tutup da bunları böyle tamamiyle yani hiçbir hatalı şey yapmamışlar gibi bu meseleyi bu şekilde ele alamayız kardeşler. Bu, bu şekilde ne yapamayız? Ele alamayız. Ancak tabi şunu da söyleyelim. Bu önemli kardeşler. Bakın. E, bunların bu sözleri, hani mürciyelerin bu sözleri, son olarak şunları söylüyorum. mürcielerin bu sözleri bidattır. Ancak bakın e, sözlü bidatlar arasındadır. ehl Sünnet ayırmıştır bunları sözlü bidatlar ve itikadi bidatlar vesaire ve ameli bidatlar. Bunların tabir sahibi bir cihetten en hafifi sözlü bidatlardır ve ehli sünnet bunu sözlü bidatlardan eee Akidevi bidattan eee yani bunların bu görüşünü mesela bir Allah'ın isim sıfatındaki mesele gibi bir bidat mesele e, görmemişlerdir. Bu da çok önemli. Özellikle Şeyhul İslam İbni Teymiye buna e, vurgu yapıyor. Ve hatta şunu söylüyor. Ehli sünnetten hiç kimse, hiç kimse bunların e, görüşünün küfürle itham edileceğini e, ve böyle söyleyenlerin tekfir edileceğini, bunların görüşünün e, mahd bir küfür olduğunu hiç kimse söylememiştir. Ahmet İbni Hanbel de bunu bu yönde desteklemiştir. Bu şekilde küfür olmadığı. Şeyhul İslam da buna ne yapmıştır kardeşler? Fetvasında vurgu yapmıştır. O yüzden bunlar bir isim sıfat meselesindeki böyle bir istiva meselesindeki bidat gibi işte istivanın inkarı ve Allah'ın azze ve cel'in isim sıfatlarının iptali gibi aşırı bir ney? Bir bidat değildir. O yüzden hatta bu bidatı ismini biraz daha hafifletmek için bida akmin bida'il eqval ak sözlü bidatlardandır şeklinde e, isimlendirmişlerdir bunu. Şimdi inşallah bizim e, bugünkü dersimiz burada sona eriyor. Ancak dediğim gibi e, asıl önemli noktalar asıl önemli hususlar ehli Sünnetin asıl meseleleri ve hakikaten tabir sahihse e, böyle meseleleri e, böyle hani davette de kullanacağınız Ondan sonra kendi dünyanızda da oturtmanız gereken meseleler olarak bakın, bu şekilde ele alacağız biz meseleleri inşallah. Yani söyleyeceğim bunlar. Ancak dediğim gibi kardeşler, hani şu ana kadar, dersin başından şu ana kadar belli bir dikkatle ders dinleniyordur şüphesiz. Ancak bundan sonraki meseleler daha çok dikkat e, isteyen meseleler. Çünkü hakikaten e, çok ince detayları olan ve çok önemli e, meseleler gelecek. Hatta bizzat ben size e, açıp Şeyhül İslam'ın kendi sözlerini bizzat eserinden direkt ola, okuyarak da hatta belki sizden birisine okutarak e, e, çünkü illaki vardır sizin evlerinizde Şeyhül İslam'ın külliyatının Biliyor, zannedersen dokuzu falan basıldı, dokuz cildi falan basıldı. E, oradan mesela e, okumanızı söyleyerek de ilerleyeceğimiz yerler olacaktır. Hem en azından sizin elinizde bizim okuyacağımız bazı önemli noktaların Türkçesi de sizin elinizde olacaktır. Hem de e, meseleler yani Türkçe olması hasebiyle de size ne olacaktır e, fayda verecektir inşallah. Allahu alem.